Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bugün e, neşe doluyor insan. Zira bugün e, eğitim öğretimin e, sonuna geldik. Yani Gel. O biraz tabii yanlış bir ifade oldu. Bugün karne günü diye e, bize söyledi. Eğitim söylerim. bitmez. Fire eğitim, eğitim hayat... <gülüyor> Ne güzel söyledin, ne güzel ifade ettin Oktay. Son sözlerim iyi oldu ama değil mi? <gülüyor> i̇yi oldu. Tarihe geçecek sözler bunlar yani. Ben olsam yani bana deseler ki tarihe geçecek bir söz ben hemen bunu alırdım. Siz böyle hatırlanacaksınız. Nasıl bir veda etmek istersiniz? Benim iki tercihim vardır. Bir. Bir eğitim bitmez, iki. <gülüyor> Teşekkürler o zaten fix. Evet bugün Cuma 13 Haziran Aynı zamanda ve aynı zamanda Dolunay var Bugün Dolunay e, e, neşe doluyor insan 13, 13. Ayır, 13. Cuma Dolunay, Dolunay, Dolunay, Dolunay denk Efendim başınızı, <gülüyor> başınızı <gülüyor> ayrıtmayalım Bundan sonra 2049'da gerçekleşecekmiş bu olay Valla mı? E, bunun tadını doyasıya çıkaralım ama ne, ama, ne yapıyoruz hocam genelde biz filmlerden izlediğimiz kadarıyla 13. Cuma'larda Genelde efendim, böyle ee, Bilemiyorum nasıl tat çıkarılır Bu konunun tadı nasıl çıkarılır e, Neye ihtiyaç vardır bugün ne ...dikkat edilmesi lazımdır... ...herhangi bir fikrim olmaması rağmen... Bu arada rağmen. Dolunay dün değil miydi? Bu Dolunay dediğimiz ya bir gün olmuyor. Dolunay olmadı. dediğin şey bir gün olmuyor ya Fahir. Evet, birkaç gün bir e, yani e, artık e, durumuna göre... ...bakıyorlar ve e, devam ediyorlar. hakikaten Dolunay... E, ...13. Cuma söyledi. Bütün zaten benim... ...tadım tuzum kaçtı. Filmlerden yani biz, gördüğüm kadarıyla işte hep çünkü... Olay hep filmler faiz Filmler onlar bizim filmlerin şey yapılması. Eskiden olsa ilk başta şişman olanımız gidecekti aramızdan ama hiçbirimiz artık şu anda. Yani ben yine e, gözlü lensleri çıkarıp gözlüğe geçebilirim Fahir. Yok yok öyle bir şey istemiyoruz. Yani abi. eğer şeyse ben sonuçta kendimi feda ederim yani. Ama ne olacak? Yalnız hep... üçümüzün bir arada durması ve. hiç e, ayrılmaması lazım. E, bu akşam geceyi beraber geçirmemiz lazım onda sıkıntı var. Evdekilere söyleriz inşallah onlar da aynı anlayışta karşılarlar. <gülüyor> siz de arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek istiyorsanız daha doğrusu vakit geçirmek değil geceyi geçirmek istiyorsanız siz de evinize söyleyin sevgili Ve aman kimselere söz vermeyin diyoruz sevgili Bugün 13 Haziran Cuma e, kaba bir hesapla. Ne oluyordu 13. Cuma benim o film serisinden hatırladım. Çeşitli, On... bir şeyler, Çeşitli musibetler bir başa geliyor. Neydi o şeyin bir adı? Bir de hele Dolunay'sa Bir Telebir'de Aylardan de, Temmuz ise Eee. Eee. Eee. O yüzden temmuz olmadığı için eee rahatız biraz daha çünkü efendim başın sarsmayalım diye söylemiyoruz ve burada kesiyoruz. Evet burada kesiyoruz. Bugün çok konuşacak konu var ama ee, biliyorsunuz, ee, biliyorsunuz. Siz var ya siz. <gülüyor> Modern sabahlar. İşte buna tam Hatta sağ ya. gösterip sol vurma denir. oktay Neydi Fairo şarkısı? Radıcılıkta yani. sağ gösterip sol mu? Bu şarkıyı mı? Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Böyle bu şarkı gibi başlıyordu başı. Evet. Bilemedim şu anda şarkıyı. Papa Anna Madonna ha. Papa Don't Preach. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Folderlarınız yine tıkır tıkır çalışıyor. Folderlarınız sonuna kadar folder, açık O zaman bir sonraki şarkı için elinizden öpüyoruz efendim. Seni, Çok ne teşekkür demek ediyoruz. seni canın çekmiş ben sana. Ca canımız çekti bir cuma sabahı. Ben niye yapayım bu radyoculuğu Oktay? Çok teşekkür ederim Fahir. İşte radyo alma dost al demişler. Boşuna dememişler efendim diyoruz ve dünya gündemine şöyle hızlıca giriyoruz dünya Müsaade gündemi dersen. belli dünya gündemi madonna diyecektim dünya kupası dünya gündemi ne olacak dün Hayır, ilk şey maç başladı dün bu gıcırdayan koltuk egenin şeyi midir bilmiyorum da e... negatifinden midir nedir ben daha dün sıkıldım ya dünya kupasından ki maçı da izlemedi yani ben de şöyle biraz şey yapayım dedim e, kasayım dedim e, kas kas kasamadım yani ilk gol zaten kendi kalesine atıldı Dün Brezilya-Hırvatistan maçı 3-1. Ay eşit evet. boylar vermiyor. İnşallah ki yani seyretmemiş olanlar varsa... Niye söylüyorsun Faiz? Sonunu Neyse, niye söylüyorsun? sonunu söyledik. Maçın sonunu da söylemiş olduk. 3-1 bitti. Evet. Ondan sonra dört golün tamamı da Brezilya tarafından atıldı. O da güzel bir ha, şey. kendi kalesine mi attı Brezilya? İlk golü de kendi kalesine attı. Bir ben Brezilya. şeyi gördüm. Twitter'da e, hakeme olmayan penaltıyı verdiği için herkes bir Tabii. kusuyordu. Yani işte o da ev Yok sahibine biraz onu bilemeyeceğim Oktay. O çünkü penaltı dediğimiz zaman saat yani bu sabah saatlerinde atıldı o penaltı. Öyle diyeyim sana Türkiye saatiyle. <gülüyor> yani oraya kadar mecali olan var, olmayan var. Ee, bir yandan da bu Brezilya'da Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle yerlerinden, yurtlarından edilen bir dolu adam varmış. Ya. Dün onlarla ilgili okudum. Ee, yani evsizler Dünya... mi yoksa şeyler mi? Çıkın buraları biz şey, şey yapacağız. Dünya Kupası organizasyonu falan filan diyerek. Ee, yani derdest bir dolu adam varmış. Bir Mezilya'da, dolu adam dediği yüz binlerden bahsediyor. Evet, aynen öyle. Ee, böyle bir e, istemiyoruz dünya kupasını diye bir hareket de var Evet. evet. Ondan Oraya da olabilir. Evet. Yani benim böyle bir şeyim. Okekremsi tat sürekli ağzımıza geliyor çünkü. Var. Evet. O yüzden e, başka organizasyonlara bakmayı tavsiye ediyorum Bulun, ve, ve salık veriyorum. Kupası dünya kupasının sonu, sonu da şey gibi olmaz. Reviyon gibi olmaz. Ha böyle bir şey değil mi? Ne böyle bir yani artık yani, kaybetmesi, yani ciddiyetini ve hani bu anlamını yitirmesi falan zaman içerisinde. Hani eskiden bakıyordu şimdi pek o kadar da. Kaç şey... Eurovision sana bana, daha doğrusu sana bana da değil de Türkiye'ye teşekkür ederim. Sana bana, sana bana, sana bana C şeyini kaybettik galiba anlamını kaybetti. Türkiye için Çünkü evet, yine çok eğlenceli oluyor. Yani muhakkak canım. Ama neyse şimdi biz Dünya Kupasına bakacağız ee, Dünya Kupası. Ben bir iki maç daha şey yaparım, Buyurun. kasarım. Hangi yani maç Buyurun daha? dediğin zaten yani bugün Kasarım, yarın. Kasalım işte. dedim gideceğim gibi anladım. <gülüyor> yok canım öyle bir durumumuz yok. Ee, bir iki maç daha kasalım bakalım yani o tadı verirsen hala. Vermedi kendi kaybı. Kusura bakmasın bundan sonra Dünya Kupası da. Amerika eski başkanlarından George Walker Bush'tan bahsedeceğiz o zaman. Baba George, Bush e, Baba Bush. Baba Bush. E, babuş 90... diye hatta e, bazıları e, öyle diye kısaltılmıştır yöresel olarak. Babuş diye geçer. Babuş diye Ne haber babuş. Babalar günü ya pazar günü. Herhalde onunla ilgili mi? Bir hediye vermişler çünkü. Ya o ne kadar uçak. güzel. Bu arada babalar günü falan da benim de ilk babalar günüm bu arada. Evet ilk babalar gününün olduğunu ben bu hafta başındaki yayında sana hatırlatmıştım Fahir. Ee, gelsin hediyeler diyoruz. Efendim, Efendim. Ne yaptırayım size? Vallahi hiç bir hediye diyorum. beklentim yok. Var var. Nasıl bir duygu Fahir? Hediye beklentisi mi? Yok hayır baba. İlk babalar gününe yaklaşma. İlk babalar gününe iki gün kala nasıl bir duygu yaşıyor insan? Ee, vallahi işte böyle bir e, hafif ağzımda kekremsi tatla beraber bekliyorum ne olacak e, o, ya. O tat senin ağzında her zaman var Fahir. Çok Herhalde ağzımda tadım yok. yok. Miden mi ekşiyor ne oldu bir doktora falan gideyim yani, ben ya. Yani. Biraz şey yediysen ondandır Fahir. Evet dün çok erik yedim ha, ya. Erik yediysen. Vallahi ciddi söylüyorum. Bir de erik şeydi. Eee... Um, kamaştıran cinstendi. Şu anda benim de ağzım kamaştı. Valla böyle yani. Sen bir de cık cık yapıyorsun ya Fahir. Onlar işte dünden kalanlar. Dünden kalanlar değil. Benim çok güzel köşelerim var. Dünden kalanlar. <gülüyor> dünden kalanlar diye bir torbası vardır Fahir'in sevgili dinleyiciler. Yastık altı hikayeleri olduğuna Eric, inanıyorsunuz da. Erik varmış o torbada dün. <gülüyor> Ya belki onun tadından dolayı böyle şeyim var ama bir türlü böyle bilmiyor. insan işte ilk kez yaşayacak görecek bakalım. Göreceğiz nedir, bakalım neyeceğiz. nasıl bir duygu. Ben yine o günde arayacağım. Ee, nasıl bir duygu nasıl Fahir. Bir duygu Bana diye, hemen sorayım. özet geç diyerek e, bir dürteceğim seni. Ama yok babalar günüyle ilgili değil 90. yaş günü. E, Oldu mu babuş? E, tabii canım. Ben Aa. daha büyük zannediyorum da 90'mış. 90. yaş gününde. E, babuş parantez içi 90. Babuş maşallah. parantez içinde 90. Çizgi Alf çizgi. Ee, George Bush. George Bush. Parantezi kapat. Ee, 90. yaş gününde uçaktan paraşütle atlayacakmış. O güzel ya. Ben seviyorum otuz. Aktivitetir. Sen seviyorsun da hayır yani. Demek ki bababuş da seviyor canım. Şey yani büyük ihtimalle seviyor da... Yani şey değil mi ya bak 75'te yapmış zaten bunu 80'de yapmış her on, her 5 yılda bir yapıyor ona 85'te, 85'te yapmış. yapmış. E tamam 90'dan çuptan atlayarak kutlama yapmış. Babalar gününde mi yapıyor doğum gününde Yok, falan? Yok doğum gününde yapıyor ama doğum günü gelir galiba. Doğum günü babalar günü aşağı yukarı, aynı, aşağı yukarı aynı. Onun için e, biliyorsun tekerlekli sandalyede kendisi. Öyle mi? Tabi biri eşlik edecek ve paraşütle e, uçaktan atlayacak 90. yaş günü de bu şekilde kutlayacak. Helal e, olsun. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Hadi bakalım heyecan dolu günler bababuş için en azından. Günaydın efendim. seviyorum o. Alo günaydın. A Alo günaydın. Günaydın buyurun. efendim. Buyurun. Ozan, merhabalar ben internet... Da herhalde yakalayamadım. İnternetten yakalayamadınız Neyi ama bir yerden yakaladınız. Yani? <gülüyor> Neyi yakalamak istediniz? Buyurun dinliyoruz Hı? sizi. Sesiniz geliyor. Neredesiniz bu arada? Sesiniz geliyor ama gidip geliyor. Zaman... E, ben e, ha işte gene gitti. Yok yok o susup. Şimdi bir susalım siz konuşun. Alo. Buyurun. Alo. Orha. Merhaba ben sizi Kanada'dan arıyorum. Ha öyle işte evet öyle bir yerden aradığınızı biz de çok şey yaptık. Çünkü geliyor geliyor gidiyor. Geliyor geliyor gidiyor sesi. Neresinden arıyorsunuz Kanadanın? Toronto mu? Ah bu Kanada'nın var ya bu Kanada'nın telefonları. Çok özür dilerim hanımefendi ama hiç vallahi şu ana kadar ses alamıyorum. Hay Orta. Allah ya. Valla üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. O zaman Kanada'ya kucak dolusu sevgiler diyoruz. Umarız Toronto'dan arıyorsanız oradan da güzel küçük bir şarkıyla Toronto diye bitirmek isterdik ama kısmet değil işte nasip kısmet meselesi hani Gelin atabilmiş. Oktay ne demiş? Kısmet demiş ya. Kısmet demiş. Alnını göstermiş, çizmiş. Burada demiş ne yazıyorsa o olur demiş gelin demiş. Aman ya Allah vurmuş böyle. demiş yani sen de demiş. Ne vuruyorsun kafana ya falan demiş. Öyle bir gelinle işte. Arkadaşlar. Kısmet ne yapacağım? Hay Allah ne diyecekti acaba çok merak ettim. Vallahi biz de merak ediyoruz. Umarız belki tekrar arayabilir. Gurbetçi tekrar... dinleyicilerimizin çünkü bizim için görüşleri ve istekleri çok önemli. Çok önemli çünkü programımız biliyorsunuz gurbetçi programı. Tekrar bakalım. Şimdi ben ha, geldi mi? Gelicekti. Hiç konuşmayalım çünkü ses zaten geç gidiyor, kafa karışıyor orada. Günaydın. Günaydın. Ha, i̇şte süper oldu. Şimdi güzel oldu. <gülüyor> Valla çok mutlu oldu Bir ara o kadar üzüldük ki ciddi söylüyoruz. Böyle içimiz parçalanıyor. Hem böyle tam bir iletişim kurmaya çalışıyoruz sizde. Saat kaç orada? Ee, bakayım hemen. Saat gece 12. Gece 12. Gece 12. 12. Nerede peki saat gece 12? Ben şu an ıı, Kanada'nın ortasında Saskatoon diye bir şehir var oradayım. Nereye bağlı? Hangi şeye? Saskatchewan eyaletine bağlı. Vay be. Tam, tam, tam göbekteki değil mi? Tam ortadaki yani. Oktay Demirci'nin evet, Kanada sayın. ziyareti öncesi. E, Oldukça manidar oldu sizinle <gülüyor> Evet konusunuz. hakikaten Karim, yani. yapacağım Kanada ziyareti öncesi. Ben size geçen sene Toronto'dan aramıştım. davet etmiştim. Evet. Fır fır fır geziyorsunuz ee, maşallah. İşiniz geliyor. Devam edilenmediniz. Olur mu? İşte Ortaya gönderiyoruz anca. anca bu Anca sene, bu seneyi toparladık, bu sene geliyoruz Toronto'ya. Valla 2-3 haftaya orada, öğretteyim e, tamam. size. Tamam, bekliyorum. Saat katıda bekliyoruz o zaman. Zaten çok yakın orası. <gülüyor> git gel 6 <altı> saat <gülüyor> defa. <gülüyor> Öz katında Toronto arası. Sizin yok isminiz yok, neydi? Saat, 4 saat, Git gel aralarda duruyorum falan ben biraz. Oralarda çok... Oyalanıyor. Yemim olası falan. Ee, i̇sminiz <gülüyor> nedir efendim sizin? Özen. Özen Hanım, Hanım. Ne yapıyorsunuz Kanadalarda? Bize bir hatırlatın. Ben hatırlatayım, madenciyim ben. Ha, madenciydiniz değil mi? Evet, yer altı madenleri. Yer altı madenleri ne yapıyordunuz? Hani maden işçisi değilsiniz herhalde. Jeoloji e, mühendisliğim geoloji Türkiye'den. Jeoloji mühendisliğiniz. Burada 8 senedir madenlerde çalışıyorum. Çalışıyorsunuz değil mi? Üniversitede akademisyenlik falan değil bayağı bildiğimiz... Bildiğimiz maden girişine gelmeli. Aslında. Evet, baletini takıyorum, iniyorum. Bugün 14 saatlik bir shift yaptım. Hımm... Ee, bu hafta yoğun çalıştığım için yarın tatil. İşte dolunay var. Evet bir de 13. Ee, Cuma pısmıyor musunuz? Yok çok güzel. Çok güzel. İyi, ee, 2049'da bu çalışıyor. konuyu bir daha konuşuruz. Çünkü bir daha o zaman geliyormuş. Ya da kaç 49 senede bir mi geliyor? <gülüyor> kaç senede bir geliyor 13. Cuma. 49, Dolunay'da <gülüyor> falan. Haberim... Valla benim içi değil. Benim portakal suyum var, vişne suyum var. Oh çok Bahçemde güzel. Böyle. Ne kadar güzel. <gülüyor> ne kadar güzel. Babalar gününüz de kutlu olsun. Özellikle çok... Fahir'in. Teşekkür ederim. Çünkü. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Beni de ihmal etmediniz o cümlede. Yani çok onora oldum gerçekten. Yani ne ihmal ettiniz ne ihmal etmediniz. Yani oh. gerçekten sizi de onora etti yani. Vallahi hoşuma yani. gitti yani. Babalar günü yani... Her erkeğin. gibi... Baba olmak gerekmiyor mu Şüphesiz işte ben... zaten cümlenize olan hayranlığım ondandır. Yani az önce ettiğiniz cüm... Siz tek başına mı yaşıyorsunuz Hüseyin Hanım orada? bir senin be... de olur diyorum ben. Ee, ben kızımla yaşıyorum burada. Kızınızla yaşıyorsunuz. Bir tane de beyefendinin Kızım sesini be... duyduk. Sanki böyle bir ilk yayına bağlanırken. Yalan e, mıydı? Kedim o? olabilir. Kedim olabilir. Baya konuşuyor da eğer konuşan bir kediniz yoksa... <gülüyor> Erkek kedi anladığım kadarıyla. Baya ayaklı falan... <gülüyor> Yok, bey yok be yok. Yok, yok diyorsunuz. İllaki Kız <gülüyor> adı ne? Ada. Ada. Ada. Ay ne kadar o kaç yaşında? Hep sorulur aynı sorular. Ama yani şimdi bizim hafıza siliniyor. Özer Hanım neden biliyor musunuz? Yazarak çalışmıyoruz da ondan unutuyoruz biz. Daha sonra her dincinize ayrı bir şeyler soralım ya böyle şey oluyor. Neyse Babalar Günü denk geldi derdi. Hadi biz database hazırlayın siz. Database diyorsunuz. Tamam, peki falan. Database, database. Database, database. Database database. Baretimizi takacağız ve database hazırlamaya bugünden itibaren başlayacağız. 14 saatlik benim mesai sonucunda. Evet, evet, Özen ben Hanım. Ben madenciyim. Türkiye'deki olayları da üzerek maalesef evet. takip ediyorum. Maalesef. Acı olayları ama madencilik bu kadar tehlikeli ya da kötü bir şey değil. Kanada'da böyle güzel, fıtrat fıtrat diye geçmiyor değil mi? Bu işin fıtratında var diye. Yok canım onunla öyle şey. Çünkü ülkemizde yani karar... madencilik biraz değişik algılanıyor da o yüzden. Madencilik deyince mesela böyle bir ne olmuş ne bitmiş nasıl geliştirebiliriz derken 1860'lara falan gidiliyor mu şey olarak? Örnek olaylar ya olarak gidilmiyor Nasıl oluyor orada? Burada jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, böyle maden, doğal kaynaklara dayalı meslekler çok saygıyla karşılanıyor öncelikle. Hı hı. Ben hatırlıyorum üniversitede İzmir'de okumuştum. Ben 130 numaralı otobüse binerdik. <gülüyor> Sizin de vallahi <gülüyor> Pis bir <gülüyor> hafızanız varmış Vallahi vallahi <gülüyor> özenim Bir gün gidiyordum yanıma bir teyze oturdu Dedi ki kızım ne yapıyorsun okula mı gidiyorsun Okula gidiyorum teyze dedim Ne okuyorsun çocuğum dedi şöyle mühendisliği okuyorum teyze dedim Olsun çocuğum oku dedi <gülüyor> Onu hiç unutmuyorum yani <gülüyor> evet. e, e, e, o, o, o bana da söylenirdi Özen Hanım olsun olsun diye e, öyle de devam ediyor. Yazık edelim. ama sizde enteresan yani, aynen öyleydi. Ama burada mesela e, aynı şekilde bile tanışıp petrolcü şey, yani, maden aynısıyım. işte madende çalışıyorum işte petrolde çalışıyorum dediğiniz zaman yani, bu kadar özel güzel bir şey yapmak nasıl bir duygu işte en popüler en değer verilen mesleği yapmak nasıl bir şey? Yani gerçekten çok saygısı duyulan. Peki. Yani işçisinden yöneticisine kadar hı hı. toplum tarafından çok desteklenen yani çok fikri yüksek bir şey. Yani çünkü siz bir emek vererek bir şey üretiyorsunuz ve evet. bu çok saygı uyandırıyor insanlarda. Bunu da düzgün bir şekilde yaptığınız zaman alan memnun, satan memnun şeklinde yani oluyor. olması olması gerektiği gibi. Değil mi? Peki evet. Türkiye'de yaşanan bu e, facia nasıl yankılandı orada konuştunuz mu hiç? Ya da size sordular mı? Nedense size soru, sormuşlardır gibi geliyor bana. Ya benim ilk haftamda yeni işimde, hı hı. E, biz günümüzde topla her toplantımıza, her e, shiftimize, her günümüze e, önce iş güvenliğiyle başlarız. İş güvenliğiyle ilgili konular görüşülür, konuşulur, paylaşılır. Yani bu illa madenle ilgili olmak zorunda değil. İşte havalar yağışlı arabayı dikkatli kullanalım da örnek olabilir. Ve sabah tabii iş güvenliği denince herkes işte Türkiye'deki olayı duydunuz mu? Herkes bana döndü. Hmm. Sanki, Sanki e, temsilcisiz misiniz? Şey evet misiniz temsilci değil benim. Değil yani artık kızarayım mı, bozarayım mı? Üzüleyim mi? Nasıl açıklayayım? Nasıl evet. şey yapayım? İşte sorular soruyorlar. Tabii akılları almıyor. Yani Peki siz Türkiye'de herhangi bir madende çalıştınız mı Hüseyin Hanım? Evet ben ovacık altın Madeninde çalıştım 2 sene. Hı -hı. Bir de Güneydoğu'da da petrol kuyularında çalıştım. Hı -hı. Türkiye'deki e, ortamla burayı e, kıyaslayabiliyorum. Ama Türkiye'de de e, bu işi çok ciddi ve çok güzel yapan yabancı kökenli çok iyi firmalarda var. Evet. Ben o oralarda çalışıyorum. Ovacık altın... oralarda ilişkilerim Obacık oldu. Ovacık Altı madeni evet. kamuya ait değil, değil mi? Özel sektöre ait değil mi? Daha önce Kozan'ın Koza mı şu yabancı anda? Yabancı şirketlere aitti. Kozan biliyorsunuz yerli bir şirket. Hı hı. Aldı Ama ben Kozadan önceki dönemde ha, Önceki dönemde uyundum. çalıştınız. Amerikan Avustralya kökenli bir hmm. firma işletirken. Evet. Peki Özen Hanım size yapabiliriz. Yani ne gönderelim size? Buradan gurbeçi e dinleyicilerimize biz mutlu etmek istiyoruz. Biz şey yapmak istiyoruz. Ne yapalım? Yani gönderelim deyince şarkımı gönderelim. Bir paket bulgurumu gönderelim. Yani Simit mi gönderelim. Ankara simidi mi gönderelim. Vallahi ne yapalım? Valla bir de ağrıdığımda beni hatırlayın yeter. Ya Özen Hanım sizi Aa, Çok unutunuz. ağır oldu şimdi bu yani. Sizi hiç unutmadık ki. Hiç unutmadık ki. Biz yine dinleyicilerimiz, evet. bilmeyen dinleyicilerimiz o gün yayına... Dinlemeyen dinleyicilerimiz için sorduk. Yoksa biliyoruz Ada biliyorum, olduğunu, biliyorum. Melek yavrusu Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Siz bu otobüs hikayesini gene anlatmıştınız. 130 numaralı otobüs diye de bir kısa hikayeniz vardı. Evet. Otobüsün numarasını vermemiştiniz ama bu hikayeyi anlatmıştınız. Hayır olur mu? Yok daha önce aşk hayatımla daha çok ilgilenmiştiniz. Evet aşk hayatınızla da ilgilenmiştik. Bu sefer başka bir konuya otobüs maceralarınıza ilgi duyduk. Evet yani bu Kanada'daki otobüs numaralarını da alacağız pek yakın zamanda. En popüler Bugün... hatlar neresidir? Hangisini binelim efendim? <gülüyor> Bunlar da bizim Bugün bize... Kariyer'den girdik. Evet. Ama e... E... o zaman her ay yani... bir arayın. her ayın ilk şey her ayın 13. Cuma'sı diyeceğim ama bayağı bir kötü olacak. Özen sonra... Kanada güncesi diye bir köşemiz evet, olsun evet, cuma günleri. evet. Cuma günleri ay. öyle olsun. Ay, her cuma. Her cuma. Tamam Ayy, her cuma. Çok onurlandım, gururlandım. Vallahi biz de <gülüyor> kıvandık. biraz da kıvanın. şekilde <gülüyor> biz çok teşekkür ediyoruz Özan Hanım. görüşmek üzere. Selam Daha olsun Kanada'ya. Ötüyorum. Sevgiler. Ege'ye de selam. Ege'ye Ege mi de. selam? Ege'ye selam teşekkür Kanada'dan Zayan. geldiyse o zaman yani. bakalım bir saniye. Ege... sizin için hazırladığımız bir <gülüyor> <gülüyor> sizin için hazırladığımız bir, bir, bir e, VTR, bir VTR var bir ayrılmayın. Vardı. Onu onu izleyelim. Ayrılmayın ne olur Özan Hanım. Evet. Merhaba Özden. Ben Ege. Ee, i̇lk aramandan sonra seni hiç unutmadık. Kızınızın adının adı olduğunu hatırlıyoruz. Otobüs hikayeniz çok güzeldi. Umarım e, Haziran ortasında bizi tekrar arayıp şu otobüs hikayesini anlatırsınız. Ya işte biz biz Çok, seni çok sana hoş oldu bir, ya. Sana Ege, Ege yok mu? Ege yok mu? <gülüyor> kayıt. kayıt, kayıt. Özden Hanım <gülüyor> siz inanmıyorsunuz ama biz sizin için kayıt almıştık. Biz zamanında. sizi unutmadığımızı bir kez daha göstermek için önceden. Tek bir problem var. Ege Özden diye almış kaydı. Onu değiştiremedik. <gülüyor> Yani... Ya, bir dakika bu acaba vişne suyuyla ilgili bir şey olabilir mi? <gülüyor> vişne suyu Vişne gibi. suyuyla ilgili aldığımız bir kayıt var Özen Hanım. <gülüyor> Bakın bir saniye fire orada vişne suyu Diş... alt çizgi Özen diye bir, bir şey dakika. var. Özden diye yazılmış abi bu da Özden diye yazılmış. İşte onu öyle Onu dinleyelim. Ayrılmayın Özen Hanım. Bir saniye Bakın. Özden Hanım. Dinliyorum. Evet. Merhaba Özen. Bir önceki kayıtta Özden dedim kusura bakma bunun vişne suyuyla hiç alakası yok. Evet gördüğünüz gibi ya kayıtlar böyle <gülüyor> acayip çok entereli. Her şeyi delilli yapıyoruz Özhan oğlum. Fark etmişsinizdir. <gülüyor> Bizde delil daha yok. Ben iyi değilim. <gülüyor> Yarın podcastten bir daha çarpacağım. Bir, şey bir daha. Bir daha dinleyelim. Başa... <gülüyor> Saat 12'yi geçti ondan öyle şeyler Başa olabilir. Başa sardırıp sardırıp dinleyin Özen Hanım. Çok Dolunay teşekkür ederiz. Dolunay olabilir mi? Dolunay acaba? Dolunay. Dolunay Tamamen da. Dolunay, Dolunay etkisi. Aslında Dolunay'la ilgili, <gülüyor> al... Dolunay ilgili de aldığımız bir kayıt var ama onu artık <gülüyor> sonra. Ama onu artık sonra. Özen Hanım Teşekkürler. çok Teşekkürler. Görüşmek üzere Özen. Hoşçakal. Adaya sevgiler. Bay bay. Biz de Adayı da çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bay. dedi çünkü Kanada'da bye. Bye, bye. hoşça kal anlamındadır. Çok normaldir. Fire. Evet, eee Ege ilgili kayıtları da verdiğimize göre görüşürüz. Yeni saatin başını bir edek. Edek? Yeni saatin başını etmek denir. radyoculukta de. öyle e, ne diyoruz. net Yeni saat etmeyip netçe. sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahla radyo cuma sabahında beraber sevgili sana severler. Bu bir bant kaydı değildir. <gülüyor> <gülüyor> Aman alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın ve kimseliciklere söz vermeyin. Ay, Ay vallahi <gülüyor> hakikaten Oktay. <gülüyor> ne oldu birden so hiç soğudunuz az değil, değil mi? bu, bu azamde hiç az değil. Eee. Vallahi hınızır hınızır Oktay Demirci vallahi. Ben dün gece yatarken keyif ilk 5 maddesini yapan adam diye tanıtmayı düşünüyordum birinizi. neydi keyif ansiklobilisinin ilk yani işte karşınızda keyif ansiklobilisinin ilk 5 maddesini yazan Fahir Öünç ve Kutay Demirci diyecektim ama bundan daha itici olmayacakmış bundan derken <gülüyor> en az beni, bu kadar <gülüyor> beni gösterdi ama işaret parmağıyla gösterdiği şey değilizler senin cümleni senin cümleni gösterdi. Ve ortaya koyduğum Çünkü... zihniyeti evet, aladık evet. kadarıyla. A aynen aynen. Aynen Maalesef abi. ülkemizin sorunu işte zihniyetleri değiştiremedik. Ee, ülkemiz zihniyetlerin beşiği, zihni... buluştuğu ortam. Evet, zihniyetlerin, zihniyetlerin buluştuğu, buluştuğu ortam. Kesişti kesiştiği zihniyetlerin kesiştiği Bunu biraz çalışalım da pazarttığı tamam yani. söyleyelim Ya medeniyetleri ya zihniyetlerini Ama bence zihniyetler iyidir ee, Bu arada gıcırdayan koltuk diyorduk evet, Ege, Sana gelmeden önce ama Murat Bey Avustralya'dan yazmış bize Sana yeni bir lakap bulmuş Onu söyleyeyim ben çakmak gözlü arkadaş demiş Gözleri çakmak çakmakıdır <gülüyor> Çakmak gözlü Şey mi uyandığındaki bir bakış mı Yoksa genel bir bakış Bayro çapaklı gözdür çapaklı göz. Çakmak ve çapak, çapak, çapak arasında çapak. ince bir çizgi var yani ince dediğim baya sağlam bir çapak var yani evet. o dediğin şey çakmak çakmak gözler yeşil gözdün böyle... kumral saçlım neredesin diyorum yani çapak veya çapaklar çakmak göz nasıl oluyor ya çakmak göz böyle baktı mı böyle şey... ayrılan bar personeli gibi düşün <gülüyor> bakayım ee, hangi yani, <gülüyor> ekipten var ya bir tane çakmak. ya o da değil He, ya bu son Hı -hı. bu son çak gençlerden <gülüyor> çakmak göz dediğin o da bir ifade tamam, et şey, çakmak göz o ya bana bir anlatsanız mesela hiç görmeden bir şey. Mesela sağlam tıkız mı böyle yoksa baktı mı arkasını Aynen. mı gören? Yani neye deniyor o çakmak göz? Mesela çipil gözü biliyoruz. Çipil göz belli evet. Ondan sonracıma e, başka zaten göz için <gülüyor> çok da yumuk göz Yumuk göz mesela ee, farklıdır. Yumuk hı. gözle çipil göz karıştırılır. Yani Törtlek gözü var, var falan var falan var. Ama yani bana birisi Yuvarlak göz çakmak vardır gözün mesela. E, ne olduğunu daha netçe şey yapar. Valla çakmak göz lakabını takan dinleyicimiz... Dinliyorsa şu anda Dinliyor O açıklasın Şimdi biz hepimiz bir e de tamam, o zaman Birimiz çakmak gözlü olarak Benim söylediklerim de ciddiye alınmaz yani, Kendini övüyor diye e Çakmak göz benim bildiğim Dürüst ve mert insan demek Dürüst ve de mert anlamında kullanıldı Evet. Çok teşekkür ederiz Burat Bey bekliyoruz o zaman Çakmak gözün e, tarifini sizden Hem tarifini bekliyoruz hem görselini bekliyoruz Bu arada Görsel <gülüyor> mi e, Bu e, O zaman o Görsel arada be, Mesela Frodo'nun gözler çakmak mı Frodo'nun mu Frodo'nun <gülüyor> gözleri Aa, Frodo Yok gö ya, Frodo hobbit mı? çakmak Değil yok, değil, değil, yok. Mi? Koca göz onlar ama çakmak değil <gülüyor> onlar, onlar eşek gözlü diye geçer Yani güzel gözlü anlamında Evet ama çakmak değil Çakmak değil yok Çakmak göz, sert bakış mı? Evet biraz böyle bir e, saf bir tarafı olmaması lazım. Yani baktı mı böyle kontrol baktı mı kontrol, böyle adamın şey içini titretmesi adam. Sen bakayım bir Kadir İnanır'ın yeni reklamına güldünüz mü sizde? ben çok güldüm. Ben de çok güldüm sonra çok reklama gülüyorum diye utandım ama galiba çok komik. Keçili reklam değil evet. mi? Keçili reklam. Çok güzel ya. Bu keçi <gülüyor> internetten aldım <gülüyor> durup dururken böyle bir laf duydum yani. Ben çok güldüm hakikaten ya. <gülüyor> çok uzun İyi süredir ya, de yani, vallahi sevindim ya. Kadir'in Enura yani. gülmü diye fark ettim. Ya en Kadir. En sosyal ve boylum al yazmadım da... gülmüştüm biraz. Güldü o güldürürken bir de ağlatmıştı. Öyle bir özelliği vardı. Ben de O Kadın filminde Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın aşkı filmde Kadir İnandıra mı güldün? Ee... Ben Kadir İnandıra bir tek bir filminde daha gülmüştüm. Söyleyeyim mi? Söyle. Tatar <gülüyor> Ramazan'da. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçi tamam yani komikti bayağı iyiydi ya bazı sahnelerde. Hı -hı. Tamam Hı -hı. oldu abi ya. hello o başına şoförün kova geçme sahnesi o mu diyorsun? Onu diyorum ya. O yani Katar Ramazan'ı seyretmedim. seyretmedim. Seyretmedi Seyretmedi mi? mi? Yayında. <gülüyor> <gülüyor> Yayında cıklamayınız lütfen. Taksiciler eylemde. Hangi, nerede, nasıl? Avrupa'nın gelindi. Önce Fransa'da başladı. Ondan sonra İngiltere, Avrupa'da değil. Dalga, Bak, dalga yayıldı. Hı -hı. İspanya, Almanya... Her tarafta Berlin'de, Barcelona, Madrid, Londra, Paris, buralarda ee, Nadia Komandoci, <gülüyor> <gülüyor> Pele ve Amerika merkezli Uber. O ne ya? Taksi uygulamasını. ha, e, Akıllı telefonlar üzerinden kullanılan taksi uygulamasını hazırlayan Amerika merkezli Uber diye bir şey var. Evet. E, nedeni buymuş e, protestonun. Sıradan bir otomobil ya da motosiklet sahibine boş zamanlarında taksicilik yapma imkanı tanıyor. Ee, bu program. Bildiğin kaçak taksici bizde hatta şey diye geçer ne diye geçer korsan, korsan taksi. taksi. Korsan taksi alen 37 ülkede ve 128 kentte kullanıyormuş bu uygulama. Ee, Avrupa taksicileri de e, Avrupalı ve İngiliz taksicileri şey gibi bir çileden çıkmış. Uygulama mı bu? Yani sen mesela Şu üçümüzün boşsun. telefonda da var. Evet. Ben şimdi evden Otlu'ya gideceğim diye mesaj atıyorsun. Hmm. E, beni evet. de Alsanya Baby diye oradakiler şey mi? Aynen abi ama ücret karşılığı öyle. Alsanya Baby dediğin. Ücret, ücret, ücret karşılığı mı? E, o canım. var o Ankara'da da var ya. ha ücret Ücretli olan değil de mesela Ankara'da da o senin dediğin. Öbürüne otostop, otostop deniyoruz. Otostop, otostopçu evet. Ama otostop online otostop. Da... Evinden alıyorsun belki bunu da. Bir de ücret karşılığı Oktay'ın cümleleri içinde yoktu. Var. Taksicilik yapma imkanı zannediyor. Var var, var. İmkanı diyor ya. Onun adına taksicilik denmiyor zaten. İyilik deniyor. Ben de iyilik olduğunu düşünüyorum zaten. Hayır canım taksicilik yapıştır. Ben herkesin karşımdakini de kendim gibi bildiğim için ve mükemmeliyetçi olduğum Mesela için. Roma'da taksiciler e, gitmiyoruz abi o zaman diyerek. E, Gitmez toplanıp, Taksiler bir yerde toplanıp taksiciler aşağı indikten sonra bu e, uygulama. de suçu yok. Uber yüzünden gitmiyoruz. Adam uygulama ben... şey diye mesaj atmış. Ne demiş? Roma'da her yöne 10 euro e, kampanyamız başlamıştır diyerek. E, o görev başındayız diye reklamını yapmış, kaçırmıyor da fırsatını. Pis herifler Taksiciler orada kan alıyor. Roma taksicileri Roma, Roma taksicileri. taksicileri de bilirim ben yani. Hmm, ondan sonra bir taksici hareketi Vallahi var Bir şey söyleyeceğim. Valla taksi dünyası hiç bizimki gibi gelişmiş değil. yurt dışında O en büyük sıkıntı. Baya yani. bir genelledi Faiz ya. Valla değil ya. Ben böyle hani elim ayağıma dolaşıyor Taksi bulamıyorsun. Böyle bir ya bir de yani burada yoldan geçer. El edersin. Bilmem ne olur öyledir böyledir bir şekilde. Durduramadın mı sen? Mesela Durduramadın öyle, değil. Her, Durduramam. Her ülkenin taksi durdurma şeyleri var. Çok ayrı evet. Onu ee, öğreneceğe şey kadar var. zaten mesela, şey geçiyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyor. Ben mesela ülkede. biliyorsunuz New York'ta yaşadım 5 gün kadar. Evet. Ee, Senin o New York maceraların o deli dolu O dönem New York güncesi. O yaşadığım dönemde çok anlatmışlardı. Mesela kaldırımdan böyle el kol yaparsan hiçbir şey durmaz. Taksi durmaz. Bir Yola adımını mı? aşağıya atacaksın. Hmm. Bir adamın aşağıda olacak, bir adımın kaldırımda olacak. Bu seyirciyi ben selamlamak gibi taksiciye New York'ta hürmet. yaşadığım dönemde... Kaç e, ne kadar kalmıştın sen? Ben New York'ta 10 günlük hmm. bir dönem Sen uzun, uzun yaşamışsın ya. Bayağı üzülemişsin. Orada olsun. aynı adamla Peki. sohbet etmedik galiba. Hiç bana bunu söylemediler. Ama benim de gördüm yurt dışında yaşadığım dönemlerde. Hı hı. E, hiçbir taksi orası neresi abi diye bir soru duymadım ben. Evet. Ne sokak söylediysen götürdüler öyle bir özelliği de var. Ve de bütün taksi şoförleri taksi şoförüydü orada. Yani ben, ben aslında emekli bankacıyım, bilmem ne. İspanya'da yaşadığım falan, dönemde bu... benim, Barcelona'da yaşadığım dönemde. Sen ne kadar kalmıştın Fahir? Barcelona'da 7 gün kadar yaşadım Pelinle Beraber yaşadığımız dönemde. Sonra kesin dönüş yaptınız Türkiye. Sonra kesin dönüş yaptık. O dönemde e, yani kadın taksiciler çok e, şeydi. Yani evet. ama soruyorsun hani acaba ekiş mi diye hı hı. E, konuşuyorsun. Hiç biri de ekiş değil. Hepsinin bir de en dikkat ettiğim şey hepsinin şeyi vardı bu e, şey cihazı. Ne cihazı GPS falan mı? GPS. Onu koyuyorsun. Oradan götürüyorlar. E, gayet de e, verim alıyorsun. Tabii o yurt dışı dönemleri e, hepimizin çeşit çeşit maceraları oldu maceraları var en çok ülkemiz gibisi yok yani. Ya abi maydonoz döndük. Ülke şey bulamadığımız için döndük. Neden? Çünkü bir maydanoz bulamıyorsun abi. Abi yani ülkemiz her şeyin kolaylıkla elde edilebildiği ama parası olana. Efendim. Hı. Parası olana. Ee, kim demiş? John. John ya, Demiş ki çakmak göz. 2.3 üstte. Efendim. Demiş ki Kenan İmirzalıoğlu. Tek bir örnekle oh. açıklarım. Teşekkürler. Yani benden bahsediyor. O çünkü çok benzetirler Kenan yani, İmirzalıoğlu'nu şimdi bugüne kadar hep yakışıklı falan böyle tam eski tip yakışıklılık evet. örneği olarak gördük de hiç Çakmak Kenan İmirzalıoğlu'nun gözünden bahseden oldu mu ya bugüne hiç, kadar Hiç bahseden olmaz Kenan İmirzalıoğlu bir bütündür parçalanamaz Eli evet. yüzü çok düzgün falan yakışıklı Elleri, tamam e, elleri ama çok beğenilir Bütüne bakacaksın bütüne Yok ama Kenan İmirzalıoğlu'nun gözünden hiç bahsedildiğini duymadım ben Yani çakmak göz deyince renkli göz geliyor akla Değil. Yani dinleyicimizin verdiği örnekte bu. Bak başka açıklamalar da var. Onlara da bakalım mı? Bak, Murat Bey demiş ki Çakmak göz. Gözleri parlak ve sinsi bakan ve programa geç kalan veya hiç gelmeyen kişi. <gülüyor> <gülüyor> ya da kurum. Ne oh. bize de demiş? Vallahi. <gülüyor> <Bize> de <gülüyor> de. Ay. Açıklamayı bir alayım. Ya kimdi bu beyefendi oldu? <gülüyor> DDK gibi açıklama yapmış Murat Bey ya. Ne demiş? tam. Gözleri sinsi bakan. Bir daha mı o kim? Taze soyt dalısı mı demiş. <gülüyor> Mete Bey demiş ki. Ha Mete Bey bak bak başka açıdan değerlendirilmiş Uber harika bir program taksiciler burada çok çirkef olabiliyor ver er yu diyoruz Mete Bilgi'ne ee, büyük ihtimalle yurt dışında Uber yurt dışında yaşayan bir... kullanan bir dinleyicimiz. Özlem Hanım demiş ki gözleri çakmak çakmak olmak. Gözleri aşka gülen taze Söğüt Dalı söylendi. Ateşli hastalık veya öfkeden gözleri kızarmış veya parlamış parantez içinde olmak <gülüyor> teşekkür ederim TDK'dan aynen almış. Gülhanım tabii ki Sibelcan'ın bir şarkısı var. Bir danışın isterseniz direkt. Sibelcan'ın şarkısı ne? Nasıl duruyor? Tarkan'la ama çakmak çakmak gözlerim. Oradaki hareketleri benim aklımda. benim de kaset. O senin Kaset kapağı şeyde fıtır fıtır. Padişah'ta çakmak çakmakta da var. Aynı benzer mi Pardon da aynı kasette olabilir mi ikisidir? Sırt üstünden bak, sırt üzerinden bakma hareket falan ama. şey hocam niye olamaz? Ben koydum oldu. Ha karışık kasetse olabilir. Bah, onu bir şey yapmıyorum Aa Özen Hanım bize şey göndermiş Ne para ee, mı? Kanada'dan e, Kanada do... mı? Dolunay <gülüyor> fotoğrafı göndermiş Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz çeşitli dinleyicilerimizden Twitter adlı köşemizin sonuna geldik evet. ee, Bir başka Başadın. köşede <gülüyor> <gülüyor> e, Bir başka köşede yeniden birlikte olacağız Evet buyurun Fai Bey Ne buyuralım ya reklama buyuralım, A, reklama, buyuralım A, reklama buyuralım şimdi A, ya, Herkes buyurun. reklam diyorsa buyurun Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tüverse Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Cuma sabahındayız. Karne günü bugün aynı zamanda tüm minik kardeşlerimizin diyeceğim ama Bıyıklı bıyıklı adamlar da var minik kardeşlerimiz arasında. İki yıllıklarını Böyle doğru. demek dememizi istemezler herhalde. Arkadaşlarımız desek daha doğru. Arkadaşlarımız hatta abilerimiz Lise var. Seviyesinde, Lise seviyesinde. Lise seviyesinde abilerimiz var. Abilerimiz var. Onlara doğru. da hayırlı başarılar diliyoruz. Hayırlı feskereler diliyoruz. Ya onlar bir noktadan sonra tezkereye girer Tezkeri, zaten. Ye, doğru. doğru. Yani onlara da başarılar. Geçmiş olsun bir öğretim yılı daha geride kaldı. Ee, bir önümüzdeki öğretim yıllarına bakacağız. Çünkü hayat bir öğretim programı. Hayat gibi. en güzel okul değil mi ee, yani? Değil mi, değil mi ya? yani değil mi? Abisi. Abisinin çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, pek çok Twitter'dan mesajımız var. Onlardan bir tanesi dikkatimi çekti. Çakmak çakmak. Bizim çak yok değil. Ottü'de Kuydiç topluluğu varmış. Evet biliyoruz. Ama ben bilmiyordum bunu. Quidditch ne? Biz de modern sabahlar dinliyoruz demiş. Sağ olsunlar Quidditch. Bir şeyde oynanıyor diyoruz. işte ya. Bu stadyumda oynanıyor. Quidditch. Herip, What is Quidditch diyorum Herip, sabahtan. Herip, What Herip is Potter. Quidditch? Ya Harry Potter'ın böyle Dünyasındaki... sütürgelerle yaptıkları bir spor var ya. E havada oynanıyor. havada oynanıyorlar zaten. Valla şöyle uçmasak. Havacılıktan daha çok. da gerçek hayatta dünyanın pek çok yerinde yapılan bir spor. Muggle Quidditch demiş. Ee, bir hesaptan bakıyorum tweetlere. Vallahi teşekkür ederiz. Ben sevindim ya Kuytuç topluluğu olduğunu görünce. Yalnız çok ile doldum. Yani biraz sert bir spor. Evet, sert Ve bir spor. Ve taraftarı da sert yani öyle şeyleri tezahüratları falan da ayıp yani. Ayıp. Magıl magıl kuidic Hey hey hey falan diye böyle hani Ağır ağır laflar ediliyor Biraz daha kızlar giderse belki o stadyumdaki tezahüratlar. şey yok Toplu bir fotoğraf toparlık. var ee, burada <gülüyor> Toplu bir fotoğrafta Kızla erkekli ee, karışık bir grup var Otlu kuidic toplumuna çalışmalarında başarılar Başarılar başarılar diyoruz. ve Otlu'ya yeni gelen kardeşlerimize e, Kuidic'i tavsiye Bu saatte kim geliyor Otlu'ya yeni gelen kardeşlerimiz de dinle Senenin başı Abi değil sonra Abi bugün konuşursun ya, yarın dinlenir evet. Program yarın dinlenir Sarılmak ee, bir saniye sarılma buyurun. bir şey vereceğim bir rakam vereceğim 2 yıl 6 ay 25 gün 2 ay 6 ay 25 gün 2 yıl 6 ay 25 gün bir yani şey süresi kaç ediyorum? ay diyor 30 ay 25 gün 30 ayı da ortalama yani 30 30'dan hesapla 30 ayı 30 günden hesapla 925 gün net kemiksiz cıncık gibi tamam o zaman uygun bence alalım <gülüyor> ne sen ne diyorsun o ben, ben diyorum bunu... ki İndirelim bir şey indirelim. 9 yüze indirsen. Hmm, Bunu diyorum işte. 9 günlük primini yatırırsan diyorum. <gülüyor> şey yaparsın diyorum. Primine, o mu Primini karabenin. Neyin süresi fahir bu? Bu aşkın süresi e, yeni evli çiftlerde aşkın ve romantizmanın 2 yıl 6 ay 25 gün sürdüğü net şekilde. 26. Gün günde tiskinme biter. mi başlıyor? Tiskinme başlamıyor. Bitiyor. Yani bu azalarak bitsin diye şey değil. Hayır sevgi miymiş? sevgim inmiş. Işte. Sevgim <gülüyor> Araştırmaya göre bu süre sonunda çitler... Ee, eve çit maaş girenler özellikle hem birbirlerine özen göstermeyi hem de karşılıklı jest ve mimiklerde bulunmayı bırakıyorlar. Yani karşılarına mesela jest. Hayır yine jest, jest mimik yapıyorlardı da bu sefer şey yani. Ters mimik. Ne ters. yapıyorsun ya falan gibi böyle jestler. Bu gibi. ne abi. Ayakla gösterme de bir jest. Evet, Ay, sonuçta. evet 15. yıldan sonra ayakla gösterilir. Ee, ve bunun neticesinde diyorlar ki fazla da uzatmayın. Zaten İngiltere'de yeni bir yasa çıkıyor. Ee, bu yasa kapsamında yeni evlilerde 3 yılda bir e, ya da 2 yılda bir tam üzerine Lord Darkamara ...yla avam kamerasından uzlaşamadık. Kraliçenin kararı bekleniyor. Ee, bu karar neticesinde eğer iki yılda bir iki tarafta... E, ...tekrar başvuruda bulunmazsa... ...evlilikle ilgili imzalar... ...yenilenmezse otomatikman fesih. Bence çok mantıklıymış. Mahkemelerin işleri rahatlatıyorlar. Bak, tabii canım. Yani sonuçta otomatikman fesih. Şurada yani, yani fesih kelimesini... ...etmek için o kadar... Ya, ama fesih de yani, okunuyor değil mi? Eme <gülüyor> emeğe... Edilir. Say emeğe saygı yani. Emeğe saygı yani. Cümlede de bitmiyor. En son kelime ulaşılmak istenen kelime fesi olduğu için o, o eğer olmadıysa fesi. fesih. <gülüyor> fesih 1453. Öyle bir filmler çekeceğim. Ay. Film ya da Ay. filmler çekeceğim. Valla işte İngiltere bu şey olursa Oradan da artık mahkemelerin işini kolaylaştırmak için değil mi? Tabii. Biz evlendik Canım, efendim. 3 yıldan sonra evli olmaya hak kazanıyorsun aslında. 3 yıldan sonra eğer gittin zaten belli Devam Evrak. mı efendim devam tamam şey iki yapayım. taraf imzaladı aynı anda. Hani ben şimdi geldim eşim birazdan gelecek falan hayır ikisi de aynı anda gelecek aynı anda imzalar çakılacak gidecek biri geldi biri sonra geldi efendim onun gelip gelmediğini ben nereden bileyim çok özür dilerim de yani İngiliz, İngiliz uzmanlara buradan bir çift lafın var. Daha uzman doğrusu, değil bu, canım. Ne bu? Ne ne? ne bu? Bunu diyen kim? Bu ne abi? İki yıl 6 <gülüyor> ay demiş bir şey demiş. Onu diyen kim? Uzma. Ee, uzman. Bir boşanma süreleri var. Bak, baktım şu anda baktım uzman kadrosunda ya, boşanmayla aşkın bitmesinin ne alakası var? Aşk bitiyor, evlilik bitiyor, aşk devam ediyor bazen görüyoruz. Evet. 3 ay sonra tekrar filizler yani, aşk e var. Aşklar Bu adam şey diye Biz bizi devam edeceğiz, evliliği bitirmeye geldim. Ben. Ha yani ben evlilik konusunda abi. Devlet sana bakmaz ki aşık mısın, değil misin? <gülüyor> sana devletin, ne devletin aşkla yapalım. meşkle ilişkisi olur mu ya? Devlet bu ya, bakkal dükkanı mı? Bağırtma beni oktay e ben sabah de, biz sabah. Çok biz çok aşığız Bana ne? Devlete git, şey yap. Çok aşığız <gülüyor> Doğru dedin. Kaliforniya Üniversitesi'ne geçebilir miyim? Tabii. Tabii. Yatay Yata geçiş. Yatay geçiş. Kaliforniya Üniversitesi'ne geçtim. Herkes aynı espri yaptığına göre devam ediyor. <gülüyor> ben valla ağzımı açmadım. Ağzımı açmadım. Bilim adamlarının araştırması var. Ee, bilim insanları demiş ki bağ kurma, aşk bağ ya da Bağkur'dan bağ yatıyorsa SGK. eğer demiş <gülüyor> 4 ay siz priminizi dışarıdan yatırarak emekliyle hak kazanırsınız demiş. <gülüyor> sarılmanın demiş bunlara iyi geldiğini ispatladık demiş. Hocam izlemiş. sarılma derken böyle sarmaş dolaş sarılma mı evet. yoksa böyle yani şimdi ben gösterseydim keşke böyle televizyon programı olsaydı da programımız ben size bir mesela sarılmalar göster, gösterseydim. sanki ona göre yapmıyoruz ki biz. Yani mesela, Sadece kafaların yaklaştığı sarılmalar var yani, değil mi? Vücutları geri Vücut atarak. sarılması var mesela. Bacağını falan dolayanlar var. Bak ben sana bir şey yapayım. Dikeyde mi yatayda mı? Her türlü dikeyde yatayda. Koala gibi Çünkü mi? biliyorsun nokta yatayda dikey kadar değerli ve kıymetlidir bizim için. <Gülüyor> Koala <gülüyor> gibi ya. Doğru. Öyle düşün. Ayakta öyle adamlar var, öyle kadınlar var. Neler neler var. Vallahi sarılmak çok iyi geliyor insanın e, hormonal dengesini demişler. Mesela Ona, tansiyonu iyi gelir mi? Mesela adam şey tansiyonun mesela bir şey birisi, bana birisi bana sarılsın. birisi bana sarılsın çok iyi gelir. Kas zayıflanın giderilmesi, obeziteyi önleyebileceği diare. Mutluluk hormonunu sağlatma konusundaki yardımı. Ondan sonra e, daha ve daha pek çok şey. Ee, Ve daha üç, neler nelere getirdiler. Bu başka bir şey yok. Ee, i̇ki kişilik sarılmalar başta olmak üzere e, dış devletlerde grup hak denilen teknolojinin e, aslında düzenli olarak uygulanması Yapılmış gerektiğini gerektiğin. söylemişler. Evet yani e, kalabalık sarılmalar, sarılmalarında etkili olduğunu söylemişler. Yani o şey var ya bu yabancılarda bir şey var ya Hı -hı, grup, maçtan önce diye böyle bir şey maçtan önce maçtan sonra illa sporcu olmasına da gerek yok. Ee, Herkes spor yapabilir sonuçta. Oksitosin demişler. Oksitosin. Oksitosin. Oksitosin. Peki etkilenmeleriz mi bu ox... sarılma haberinden? Etkilendik ya. 7 yaş. Biraz. Kaç yaş gençleştiriyordu bu? <gülüyor> <gülüyor> 8 mi 9 mu? Yani o da güzel. Ya hadi Mars'a 1-2 Mars haberimi ben vereyim de şimdi bu e... Bu Mars'ı da çok büyütüyorlar Ama ya. Bence de çok büyütüyorlar. One way ya. Yani. One way diye bir şey olur mu? Kızıl Gezegen Mars'a ilk yolculuğunu 2023'te. Hedef 2023'te yapılması planlanan. Hedef 2023 e, 200 bin kişi arasından seçilecek 20 aday Mars'a doğru tek yönlü bir yolculuk çıkacak. Ya bu nasıl böyle adamları... Tek yönlü Tek, mı? One way. One Dönüş, way yok. Dönüş yok. Dönüş yok. E, i̇letişim var. de yok gittikten sonra. Var canım niye iletişim yapıyorsun? Hello, hello Mars, thank you, welcome. Vardınız mı varınca çaldırın. Aynen öyle. Yapım şirketi Endemol var, Mars One projesiyle Mars'a gidecek ilk insanların seçim sürecini dünya televizyalarında taşıyacak. Ha, televizyondan ilk elemeyi yapacak 705 kişiyi. Sonra da bunları televizyon programıyla seçecekler galiba. Hmm. Halk Şurisi falan filan işin içine girecek. Çok güzel fikirler ama tek yön olması biraz benim canımı sıktı doğrusu. Ve onu yollamazlar. Aile desteğini alamayacak giderler yani. Ben öyle düşünüyorum. Niye canım yani sen... Televizyonda biz ona... seyrederiz biz bunu 2 sene. Ay Türkiye adayı elendi mi falan evet, filan. 3 yani Türk var bunların içerisinde. Var mı? Gerçi Eurovizyon gibiyse biz Türkiye'de buna şey olur muyuz ya? Türkiye'de Mars yayınlanmayacak falan. Çünkü Olabilir, olabilir. Yani. Herkes birbirini göndermiyor. Gerçi yani burada da tek taraf olduğu için, yani tek taraf dedim tek yönlü gidiş olduğu için öyle herkes de eşini, dostunu çok da istemez. Oktay ayaklı. Yani şimdi sen çoluğun, çocuğun gitsin ister misin? E bu tip yarışmalardaki en anahtar şey değil midir? Aile ve seven arkadaşlarının, dostlarının desteği. O zaten son bölüm ağlayarak vedalaşma sahnesi. Orada bayağı reyting olur. Yani. Bayağı, yapım şirketi yapıyorsa zaten hiç işin ucunda Mars bilim falan filan yok. Vedalaşma dedi de Taksi hmm. yani muhteşem yüzyılın şey gibi düşün, finali gibi düşün ya muhteşem yüzyılın. Ne oldu son... muhteşem yüzyılın finalinde? Abi hiç spoiler edemez. olur verilmez. Seyreden var, seyretmeyen var. Dünya üzerinde 200 milyon kişi seyrediyor. Zoruna gitmesin de. Şimdi hakikaten hmm. bir Game of Thrones adeta. Yani. Ee, yakın... Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolculuk İsteklilere abi, başarılar diliyoruz. Aslında Yakınlarına... böyle şeyler de bu Armageddon filminde vardı ya hı yani hı. böyle bitik bitik adamlara gidiyorlardı işte mapushaneden şuradan Doğru. buradan hani eşi dostu yok falan yok filanı yok yani öyle bir dünya hani hem de şey değerleri kuvvetli insanlarla i̇şte yapacağız Amerika'yı da öyle sağdan soldan perişan adamlarla doldurdular ne kadar güzel toparladı toparladı Demek yani adamların 300 400 yılda toparlıyorsun yani bunları göndereceğiz bunlar dedim işte seçilmişler 20 kişi mi gidecek? 20 kişi de bir gezegeni adam etmek için en başta yeterli. Kim götürecek? O 20 kişiden biri mi? İyi. Aracı. Aracı ve 19 kişi. 20 kişi hep beraber tek şoför değilsin. Hayır, götürecek tek olan. Tek taraflı hepsi Şoför mü? <gülüyor> Neydi denir kaptan mı? Ne bileyim, bilmiyorum. Kaptan. Ki, Zaten bilemiyorum ki otobüste de gidebilirler. 2, 3 yıl sürecek. Herkes 3 ay yapsa şeyi. E tabii canım herkes öyle. Ha onlar kendileri mi sürecek? Ya. Aralarında. Çünkü yazı de kaptana da zor ya. O da mı dönmeyecek görevi? dönmeyecek. <gülüyor> abi saçma sapan bir şey var. Veya boş dönmez. Çünkü benim bildiğim kadarıyla en büyük sıkıntı o. Evet tabii. Gittik mesela. Mars'tan dünyaya boş döndük abi. Olmaz belki da kadar birilerini bıraktılarsa onu belki alırlar. Onlara da tek yön deyip götürdülerse. Onları getirirler. Ya Yeriler... da bekler orada dolana kadar. Kaç yüz Yani, yani kısmet bekler, abi bilmiyorum. bilmiyorum. Kısmet. Sonuçta 2023'e de çok da bir şey yok. Onu da diyeyim yani. Hepi topu 9 sene var. 9 yani. senede bu 20 kişi seçilecek öyle mi? Yani Güzel 22... 9 sezonluk bir yarışma. <gülüyor> Çok iyi bence. Çok İrina Shayk'tan beklenen açıklama geldi. Ronaldo ile ilgili mi? İrina Şayk'ın e, beklenen açıklama dediğim ben bir açıklama bekliyordum kendisinden. Çünkü e, biliyorsunuz geçen hafta Antalya'daydı e, İrina Şayk. E, ünlü top model. Hı hı. E, ve e, Antalya'da işte bir defileye katıldı. bir şey. Fırtına abi. gibi esti diyebilir miyiz Oktay? <gülüyor> Fırtına gibi esti. Şimdi görüntüleri izliyoruz. Evet bir yandan görüntüleri izlerken biz devam edelim. Ee, bir baklava yemişti ve baklavayı hiç sevmedim diye bir açıklaması vardı. Aman yazık orada ağzına zorla tıkıştırmışlar kadın Jason. Yok onun değil ee... de. Model değil mi bu kadın? Bütün bir ömür boyunca alacağı kaloriyi bir tek fişek baklava da almıştır yani. Ama tadını sevmedim demiş. O şekerli yani, gelmiş çok, şekeri unutmuştur o. çok çirkin Bu nasıl yiyorsunuz bunu falan diye böyle, bir böyle sak... yiyoruz damağa yapıştıracaksın bakın yani tersten koyacaksın i̇şte, işte, düzden mi koydu acaba tadını sevmemiş o ve... çok fark eder tersten çok... düzden koymak çok fark baklava eder baklava severin de gönlünü kırdı ee, ve şey ben oldu istenmeyen yani? kadın ilan ediyorum yani Irina Şark bir daha kolay kolay şey yapamaz ülkemize Ama... giremez işte beklenen açıklamayı dün yaptı ee... gezicilerle Irina Şayk'ın arkasında aynı güç var hadi ya evet ne güçmüş ya. Şimdi ortaya çıktı. Valla onu çok iyi yakaladın ha. Yani bu, bu tamamen de Erdoğan'ın Çankaya çıkışını engellemek için yapılmış bir açıklama. Helal olsun Ege. Helal olsun. Yani senin bu ben yakında senin bir herhangi bir televizyon kanalı bilmiyorum da yakında gelir sana. Güzel yorumların güzel şeylerin var. Teşekkür çok ederim. Güzel. Ben ee, şu anda dağıldım. A yani Haber şarkı... veya 24 diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Ne diyelim sana? Daha pek çok alternatifi var. Onlarla sınırlama kendini. Yani işte. Yani yani kendini sadece sana. ve sadece bugüne kadar yaptığın gibi stoklarla sınırlayın. <gülüyor> İnsanın <gülüyor> kendisini stoklarla sınırlaması da çok güzel fikirmiş. Mükemmel bir gün olacak.